Bir gün gidiş idi o bombardıman sesleri. Bir gün gidiş O o bombardıman sesileri. Henüz o gençliğin deydi, hepizetin peşindeydi. Henüz o gençliğin deydi, şahadetin peşindeydi. Onun adı meden idi mazlumların hekimi idi onun adı meden idi mazlumların hekimi idi o şehadet sever idi şehadete hoşuv gitti o şehadeti severdi, şehadete koşup gitti. Anne babaya hasretti, kokusunu hep özlerdi. Anne babaya hasretti, kokusunu hep özlerdi. Yeryüzünde pena peridi, cennetlere erteledi. Yeryüzünde pena perdi, cennetlere erteledi. Gittin de geri dönmedin Rabbim yolu yolum dedin Gittin de geri dönmedin Rabbim yolu yolum dedin Ardından haberin geldi sonunda murada erdin Ardından haberin geldi sonunda murada erdin söyledim şehidim nimetleri içerisindeyim söyledim şehidim nimetleri içerisindeyim benden sonra gelenlere nimetlerim müjdelerim benden sonra gelenlere nimetlerim müjdelerim canınızı alıp kaçın şirk düzeninde durmayın Canınızı alıp kaçın, şirk düzeninde durmayın Zulme karşı başı kaldırın, kanlarınızı akıtın Zulme karşı başı kaldırın, kanlarınızı akıtın tacı varı başında, nurdur parlayan alnında Vakarta var başında, duru parlayan alınında. Vadedilen müjde haktı, hakkın olan mükafattı. Vadedilen müjde haktı, hakkın olan mükafattı. Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'tı sözü veren sana. Devlet İncil ve Kur'an'da Allah'tı sözü veren sana. Sözüne çok sadık olan var mıdır Allah'tan başka? Sözüne çok sadık kalan var mıdır Allah'tan başka?